Ya da 7. kaset A yüzü sayfa 221'den devam. Hiç ses çıkarmadan usumca olacaktı bu. En başta kendisi uğraştı bu işle. Üzgün üzgün geldi hepse oturdu. Göz yaşı döküyordu ağam emlam durmadan. Yalçın bir kayadan kara sular akıtan karanlık bir pınar gibiydi. O. Şöyle dedi Argoslulara, çeki çeke içini. Dostlar Argosluların komutanları, önderleri Kronos oldu Zeus kara belalar sardı başıma. Yalın tanrı bana söz vermişti, işvar etmişti İlyon'u yerde bir edecek yurduma döneceğime. Şimdi ise aldatıyor beni pis bir düzenle kırılıp gittikten sonra bunca halk Argos'la yüz karasıyla dönmemi buyuruyor bana. Üstün güçlü Zeus'un demek bunu istedi şimdi de canı. Nice ülkelere baş değdirdi bugüne dek. Daha da nice ülkelere baş edilecek. Ne çare? Üstün bir gücü var onun. Haydi hepimiz bu deliğime uyalım. Gemilerimize binelim sevgili baba toprağına kaçalım. Troya'yı almak artık hayal oldu. Böyle dedi oradakiler. Böylece kala kaldılar. Söz çıkarmadan tasalı durdular bir haydi. Derken gün naralı diyo söz aldı dedi ki önce sana çatacağım Ateosolu. Ey kral darılmaca falan yok. Toplantıda bize verilen hak bu. Danaolar önünde önce sen geldin beni. Korkak dedin. Vücuk kuru dedin bana. Aykosluların gençleri de bunu bilir, yaşlıları da, oysa tam vermedi armağanları sana Kronosolu. bir değnek verdi eline yüceltti donurunu, ama vermedi saldırma gücünü asıl şeyi, Akaoğullarını sen öyle fısırıp ödlek sanma budala yüreğinde sular özlemi varsa bas git işte yol, işte denizde gemiler, Mikene'den getirdiğin gemiler, işte bir sürü ''Biz bir saçlı akalar kalacağız burada. Troya'yı yıkıp yok edinceye dek buyursunlar varsa seni gibiler. Binsinler gemilerine baba toplanmak gitsinler.'' Steneros'la ben çarpışacağız burada. Getirinceye de İlyon'un sonunu. Biz Tanrı buyruğuyla geldik buraya. Böyle dedi o beğendiler Ataoğulları tekmil. Atları iyi süren diyor Medes'in sözünü. At sürücüsü ihtiyar Nestor kalktı dedi ki Savaşta en güçlü sensin. Feydevus oldu. Kurultayda yaşıklarının en iyisi sensin. Hiç kimsenin diyeceği yok bu sözüne. Ne var ki getiremedim bir türlü sonunu. Benim oğlum yerindesin yapalım ki? ...hem en küçük oğlum yerinde... gene de iyi şeyler söyledin krallara... ...söyledin yolunca şeyler... ...bir de ben diyeceğim her şeyi sırasıyla... ...övünürüm çok yaşlı olduğum için senden... ...kimse hor göremez... ...ben ne desem hor göremez kral Agamemnon bile... ...yürek dolduran kardeş kavgasını seven adam... ...taygı zırtık soyuna... ...düzene ocağına... ...şimdi uyuyalım kara geceye... ...hazır edelim akşam yemeğini... ...girsin nöbetçiler hendekle duvar arasında nöbete... ...delikanlılara diyorum bunu... ...sen de Akteos oğlu... ''Baş ol bize sensin kralların kralı, haydi yemek yedir yaşlılara, bu yakışsa yakışsa sana yakışır, çadırların tekniği şarapla dolu, bu şarabı sana her gün akaların gemileri yaygın deniz üstünde sakyadan buraya taşır, konuk ağırlamak için neyin eksik ki? Adamların var işte bir sürü.'' ''Dinlersin sana en iyi öğüt vereni. İyi öğütler gerek akalara şu sıra. Ateşler yakmış gemilerimizin yanı başında düşman. Böyleyken insanın nasıl duhafeder için Ordu ya yok olacak ya kurtulacak bu gece. Böyle dedi o. Hepsi dinledi boyun eğdi. Nöbetçiler silahlarıyla koştular yerlerine. Bir takımı Netrosoğlu, Tradimedes'in buyruğundaydı. Bir takımı Areosoğulları, Askilapos'un, Yalmenos'un, Mayrones'in, Alpareus'un, ...diye Preos'un buyruğunda. Crane oğlu tanrısal Lycomedes'in buyruğundaydı bir takımı. Yedi kişiydi nöbetçilerin önderleri. Her önderin ardında yüz delikanlı yürüyorlardı uzun gölgelik argılarıyla. Gelip yerleştiler hendekle duvar arasına. Ateş yaktılar, pişirdiler yemeklerini. Ateos oğlu götürdü barakasına yaşlıları dörder beşer. Ne diledilerse kodu önlerine. Onlar da yemekleri uzattılar ellerini yenilip içilinceye doyasıya. İhter Dokumaya başladı kafasındakileri Üstün görünürdü onun fikri herkesinkinden Düşüne taşına başladı söze Dedi ki Erlerin başbuğu Agamemnon Ünlü Atreus oğlu seninle başlıyor seninle bitireceğim sözümü Boyunda bir yığın hak var beyne kanunları verdi de o senin eline Yönetesin çekip çeviresin diye halkı Nasıl söylemen gerekse dinlemen de gerek Yürekten bir öğüt verirse sana biri En önce sen getirmelisin onu yerine Sonunda senin malın olacak o öğüt nasıl olsa ''İşte söylüyorum bana en iyi görüneni, benimkinden üstün fikir bulamadı hiç kimse.'' ''Büresel kızı sen, ey tanrı kuzusu, aldın getirdin öfkeli Akileos'un barakasından, Hiç birimiz razı olmadıydık buna.'' ''Ağzıma uğraştım caydırmak için seni, ama sen boyun eğdin gururuna, horladın tanrıların bile üstün saydığı adamı, oturduğun onur payının üstüne, haydi vakit varken gel.'' Güzel armağanlar tatlı sözlerle alalım gönlünü. Erlerin bu Agamemnon karşılık verdi dedi ki, dediklerin yalan değil, ihtiyar kusurum var. Çok ordulara bedeldir o adam. Tanrı da çıktı ondan yana akaları iktidarmadan. Yanılıp uydumsa yüreğinin kötü yanına değerli armağanlar verir. Alırım gönlünü. Çünkü çok ünlü armağanlar sayacağım işte size. Ateşe değmemiş yedi tane üç ayak, on külçe altın, yirmi tane pırıl pırıl değer. Ödül kazanmış sağlam ayaklı on iki at. Bu ödülleri ele geçiren bir adam ne fakir ne de altından yoksun sayılacak. Yedi Lesbos'lu kadın vereceğim elleri her işe yatan Akileus Lesbos'u aldığında ayırmıştım kendime. Güzellikte de üstündüler öbür kadınlardan işte onları vereceğim ona. Braceys'in kız da olacak işlerinde. <gülüyor> Bir büyük ant içeceğin üstüne ki çıkmadım yatağına o kızın. Olmadı kadınla erkek arasındaki birleşme hemen onun olacak bunların hepsi. Üstelik tanrılar nasip ederlerse bize Priamos'un büyük ilini yağma etmeyi, akalar doyum Hay ederken gelsin o, doldursun gemilerini altınla tunçla, Argos'tu Helena'den sonra. En güzel yirmi troyalı kadını alsın kendine, dönersek bir gün yüzünün memesi Argos'a, damadım olsun benim o o denk sayacağım onu doluk içinde büyüyen oğluma gözümün bebeğine 3 tane kızım var sağlam sarayında krisos temiz laudike ipianasa ağırlık vermeden altın istediğini götürsün doğru peleosun evine üste çeyiz vereyim hiçbir babanın vermediği 7 tane de bakımlı il vereyim kardam diye enope yemyeşil hireyi kutsal perayi engin çimenli anteayi güzel alpeayi Bağları bol, pedas olsun. Hepsi güzel e, deniz kıyısında, kutsal, paylos'a yakın. Koyunu, sığırı bol insanlar oturur orada. Verecekler Akileus'a bir sürü şeyler. Sayacaklar onu bir tanrı gibi buyruğu altında. Bol vergi ödeyecekler. İşte bu dediklerim hep olacak. Yeter ki Akileus bastırsın öfkesini. Bir hades var dünyada tek, yola gelmeyen inadı inat. İnsanlarca en kötü tanrıdır o. Haydi baş eğilsin Akileus, dinlesin beni. ''Hem ondan üstün bir kralım, hem yaşlıyım.'' İhtiyar Nestor karşılık verdi dedi ki, ''Ünlü Atreus oğlu erlerin başbuğu, hiç küçümselemez bu vereceklerin, haydi yola koyalım seçkin adamlarımızı.'' ''Gitsinler Atreus oğlunun çadırına bir koşu, şimdi seçeceklerim hazır olsunlar, yol göstersin.'' ''Pionik Nix, Zeus'un sevdiği sonra büyük Ayaz, tanrısal Odysseus gelsin, katılsın haberci, Öribatet'le Odysseus'ta.'' Su getirilsin, eller yıkansın, susalım, kromosoluna soluna yakaralım, acısın bize. Böyle dedi o, herkesin hoşuna gitti. Sular getirildi, eller yıkandı, delikanlılar doldurdu sarakları. Taslarla dağıttılar şarabı. Yerlere şarap döküp tanrılara sundular tabileri değiştiler kana kana çıktılar Atreus oğlu Agamemnon'un çadırından ihtiyar Nestor öğüt verdi hepsine. Öğüt verdi gözlerini aça aça. Odysseus sıkışıkta en başta ne yapın yapın Peleus oğlunu kandırın dedi. Kıyılar boyunca yürüdüler oldayan denizin yakardılar dünyayı elinde tutan sarsan tanrıya. Aeacus torununun eğilmez yüreğini kandırmak için vardılar Myrmidonların çadırlarına gemilerine. Posular orada Achilles'i çalgısını çalıyor inceden inceden gönlünü eğlendiriyordu. Güzel eşlenmiş bir çalgıydı bu. Üstünde köprüsü bendi Eğitiyon ilini yıktığı gün almıştı kendine. Eğlendiriyordu onunla gönlünü. Yiitlik türküleri söyleye söyleye Patroklos oturmuş karşısında ses çıkarmadan bekliyordu bitirsin diye türküsünü. Başta Odiseos yürüdüler ona doğru gelip önünde. Şaşırdı Akileos fırladı yerinden. Elinde çalgı kaktaya. Patroklos da gördü yiğitleri kalktı. Ayağı tez Akileus karşıladı onları dedi ki hoş geldiniz. Bu geliş dostça herhal büyük bir derdiniz mi var ki? Güzelim ama çok severim sizi. Akileus böyle dedi onları buyur etti. O al kilimler döşeli sedirlere yanında duran Patrakrosa dedi ki daha büyük sarakal, oldu şarabı koyu kar. ...ki getir. En sevdiğim adamlardır... ...çatımın altına gelenler. Böyle dedi o. Patrakros da... ...dinledi onu. Biri bir kütüp getirdi... ...kodu ocağa. Üstüne bir koyun... ...sırtı kodu. bir de semiz keçi ...sırtı. bir de çok yağlı bir... ...domuz sırtı kodu. Atomedon... ...etleri tuttu. Akileus kesti. Güzelce doğradı şişlere geçirdi. Menoyitoz oğlu... ...bir ateş yaktı kocaman. Ateş iyice yandı. aleri kesildi. Korları yaydı üstüne... ...uzaktı şişleri. Kaldırdı dayaklarından... ...kutsal tuz ekti bolca. Etleri kızartıp döktü tepsilere. Patroklos güzel sepetlerden dağıttı ekmekleri, etleri payetti Akile Usta, sonra oturdu tanrısal Odysseus'un karşısına dayadı duvara sırtını. Buyurdu Patroklos'a sunular sun dedi. O da attı sunuları ateşe. Hazır yemeklere hepsi uzattı ellerini, yenilip içilinceye doyasıya, Ayas'tan işaret etti Pony X'e. Tanrısal Odiseus bunu gördü doldurdu tasını kaldırdı Akileus'a sağ olsun Akileus şölenden herkes aldı payını. Ne Atreus oğlu Agamemnon'un barakasında ne de burada şimdi yoksun kılmadı hiç kimse. En güzel yemekler işte önümüzde bol bol ama derdimiz güzel bir şölen yapmak değil ki Biz büyük bela var karşımızda ey tanrının beslediği ödümüz kopuyor. Kurtarmak da var sağlam gemilerimizi evden çıkarmak da var Takım saldırma gücünü gel kurtar bizi. Taşkın canlı Troyalılar ünlü yardımcıları gemilerle duvar arasında konakladılar. Ateş yaktılar boydan boya bir sürü. Bekliyorlar kaçalım kara gemilerimize. Kronosollu Zeus şimşekler çaka çaka onlara uğursuz belirtiler göstermedi. Büyük gücüyle şişen Hektor kudurmuş gibi dayamış sırtını Zeus'a. Ne insanları sayıyor ne tanrıları, tanrısal şafağı bekliyor kanlı gözleriyle. yenilerimizin dagalarını koparacak, kızgın ateşte bütün yenileri yakacak, dumanlar içinde kaçışan akaları kesecek, bu yüzden yüreğinde korku çok. Tanrılar bütün bunları ya getirirlerse yerine, ya kaderimizde ölmek varsa, şu Troya'da at besleyen Argos'tan uzak, yorgun akaları düşünüyorsan birazcık, geç de olsa durma kalk, çok büyük olacak sonra acın. ''Bulamazsın bu belaya hiçbir çare. Hadi nasıl salacağını düşün bu kara günü.'' Babam seni adam Agamemnon'a gönderdiğinde dostum sana neler söylemişti. ''Oğlum'' demişti. ''Atene ile here. isterlerse verirler sana gücünü.'' ''Ama sen ulu yüreğini göğsünde gemle. Yumuşak ol'' demişti. ''Tatlı ol. Acılar kaynağı kavgadan uzak dur. Argosluların delikanlıları yaşları sayarlar seni. İhtiyar böyle öğüt verdiydi sana.'' Sen de unutuverdin bunların hepsini. Ama daha iş işten geçmiş değil. Haydi yürekler yatan öfkeyi bırak. Agamemnon sana değerli armağanlar verecek. Barakasında vereceği armağanları sayayım da dinle. Ateşe değmemiş yedi tane üç ayak. On külçe altın. Yirmi tane pırıl pırıl leğen. Ödül kazanmış sağlam ayaklı on iki at. Bu ödülleri ele geçiren bir adam ne fakir ne de altından yoksun sayılacak. Yedi lesboslu kadın verecek elleri her işe yatan. Sen lesbosu alırken ayırmış onları kendisine güzellikle üstündüler öbür kadınlardan. İşte onları verecek sana. Breselis kız da var içlerinde. Üstüne bir de büyük and içecek efendim diyecek, çıkmadım yatağına o kızın, olmadı kadınla erkek arasında birleşme. Hemen senin olacak bunların hepsi, üstelik tanrılar nasip ederlerse de Priamos'un büyük ilini yağma etmeyi, ha kadar doyumluluğu pak et ederken gel, doldur gemilerini altına tunçla, Argos'u helen hemen sonraki en güzel yirmi troyalı kadını al kendine. Dönersem bir gün yeryüzünün memesi Argos'a, damadı olacaksın onun. Orestes'e denk sayacak seni bolluk içinde büyüyen oğluna gözünün bebeği Üç tane kızı var sağlam sarayında Krisos Tenis Laodike, İpinasa Ağırlık vermeden al istediğini Doğru tür Peleos'un evine Üste çeyiz verecek hiçbir babanın vermediği Yedi tane de bakımlı şehir verecek sana Kardamli Leyi Enopeyi Yemyeşilki lehi Kutsal Feraiyi Bağları bol pedasosu Engin çimenli Anteya'yı, güzel Aypeya'yı, hepsi deniz kıyısında kumsal, Paylos'a yakın, koyunun sığırı bol insanlar oturur orada, verecekler sana bir sürü şeyler, sayacaklar seni bir tanrı gibi, buyruğun altında bol bol veriyor diyecekler. İşte bu dediklerim hep olacak, yeter ki sen bastırasın öfkeni. Atreus oğluna Almanlarına yine de artarsa öfken hiç olmazsa bitkin düşen akalara acı. Sayacaklar seni bir tanrı gibi büyük bir ün sağlayacaksın onlara. Hector'u ele geçirmenin işte tam sırası. Gözleri dönmüş onun kudurmuşçasına gemileriyle buraya gelen danaolar içinde diyor. Yok bana denk bir yiğit. Eyartes Akireus karşılık verdi dedi ki çok akıllı Odiseus tanrısal Leartes oğlu... Bin dereden su getirip şişirmeyin kafamı Ne yapmak istediğimi ne yapacağımı söylemeliyim size dobra dobra Hades kapılarından tiksindiğim gibi tiksinirim Yüreği başka sözü başka adamdan Ben doğruyu söyleyeceğim size içimden geleni Agamemnon kandıramaz bundan böyle hiç kimseyi Değeri bilinmiyor canlı başla dövüşenin Bu ortada bir şey besbelli Bir pay alıyor geride kalanla canını dişine takan Bir tutuluyor korkakla yürekli dişime taktım canımı savaştım bunca yıl bunca acıyı katlandım da ne kazandım ki bir kuşca. Yem bulayım diye nasıl dört dönerse Bulduğunu getirir verirse yavrularına Geçirdim ben de kanlı savaşlarda günlerimi Uykusuz kaldım ben de çok geceler Elin karıları için dövüştüm durdum Gemilerimle gittiğim insanların On iki ilini yıktım Bereketli Troyanın çevresinde de Yıktım on bir ili o Oralardan ben neler neler aldım Hepsini Atreus oğlu Agamem bana armağan ettim Geride gemileri yanında beklerdi o Azını dağıtır çoğunu alıkoyardı kendine Onur payı verirdi krallara, yiğitlere, el sürmedi hiçbirine, aldı yalnız benimkini. Aldı bönünümün sevdiği kadını elimden, koynunda yatsın varsın, alsın tadını. Ama Argoslular ne diye dövüştün Troyalılarla, Atreus oğlu ne diye getirdi buraya koca bir orduyu. Güzel saçlı Helene uğruna değil mi? Bir Atreus oğulları sever karılarını, sever korur karısını duygulu akıllı her adam. Ben de yürekten seviyorum benimkini, kazanmışım. ...onu ben kendi kargımla... ...aga memnun oyun oynadı bana... ...aldı onur payımı... ...beni bir daha kandırmaya kalkmasın sakın... ...hayda odişavuz... O seninle öbür krallarla gemilerden uzaklaştırmaya baksın az kızgın ateşi. Ben sizde birçok işler becermiş o. Bir duvar yapmış, derin bir hendek kazmış önüne, kazıklar çakmış kenarlarına hendelin. Ama duramıyormuş adam öldüren Hector'un gücünü, durduramıyormuş. Ben varken Hector çıkaramadı surların dışarı, surlardan dışarı gelemedi batı kapılarına, meşe ağacına kadar bile. Bir gün orada beni beklemişti. Tek başıma saldırmıştım ona. Güç Güçalle kurtulmuştu elimden. Tanrısal Hektorla bir daha dövüşmek istemem. Yarın kurbanlar keseceğim Zeus'a, bütün tanrılara gemilerimi iyice yükleyip denize indireceğim. Sabah olsun da onlar bir gör. Balığı bol, hele Fontos'un surlarında canla başla kürek çeken erlerimi bir gör. Yeri sarsan tanrı iyi yolculuğa erdirirse bizi, bereketli Pitya'ya üç günde varırım. Nelerim var benim orada nelerim? Gelirken hepsini orada bırakmıştım Keşke gelmez olaymışım Altın götüreceğim buradan götürdüğüm kadar Kırmızı bakır götüreceğim Boz denir güzel kemerli kadınlar Sözünü etmiyorum Onur Payım'ın Onu Atreus oğlu Agamemnon vermişti bana Sonra da geri aldı hiç yoktan Bu dediklerimi git bir bir ona söyle Herkesin içinde söyle de içerlesine kalar Bilmezsin o ne utanmaz avlanmaz adamdır Bilmezsin ne git bir ittir o Bir gün bakarsın bir başka Argoslu'yu kandırmaya kalkar ama bundan böyle bakamaz benim yüzüme. Artık ona ne övdüm ne ne işimde arka olacağım. Çok aldattı çok kırdı beni. Ama bir daha aptal bir yerine koyamayacak. Ne hali varsa görsün yeter ettikleri. Onun aklını başından almış akıllı Zeus. Armanlarının değeri yok gözümde kıl kadar. Elindeki malın ileride kazanacaklarını. Verse on katını yirmi katını. Orkomenos'a tevaiya malları akan malları verse. Verse her evi hazinelerle dolu her kapısından atlı arabalı 200 er geçer yüz kapılı mısır ilini Armanlar verse kum taneleri gibi çok yüreğimi kandıramaz benim o ödemeden bana ettiklerini Atreus oğlu Agamemnon'un kızını almam güzellikli altın Afrodite'yi geçse el işlerinde dört gözlü Atene'ye denk olsa gene de almam onu bir büyük kral bulsun damat etsin kendisine tanrılar beni korur da yurduma varırsam Pelavus e, bir kız bulur bana göre Hellas'ta Pitya'da kızlar çok yurtlarını koruyan soylu aka kızları beğendiğimi alır sevdiğimi karı yaparım. Sık sık dilerdi yurdumda yiğit yüreğim uygun bir kusput kız bulayım evleneyim derdim. Yaşlı Peleus'un mallar üstünde çıkarayım derdim yaşamamın tadını. Can'ın yerini hiçbir şey tutmaz dünyada. Ne bakımlı İlyon'un akalardan önceki zenginliği ne de okçu tanrı Apollo'nun taşlı fitiyoda mermer kapınağında saklı zineler. Sırları besli oyunları yakalar getirirsin. Üç ayakları kızıl yeleli atları satın alırsın ama ne savaşta geri gelir ne de parayla. Dişlerin arasından bir çıktı mı canın? Anam gümüş ayaklı tetis bana demişti iki ayrı keder götürecek beni ölüme Burada kalır savaşırsam Troya'nın çevresinde Tükenmez bir gün var dönüş yok Dönersem yurduma sevgili baba toprağına Ünüm olmasa da çok yaşayacağım Ölüm öyle çabucak gelip çatmayacak Evlerine dönmeyi sağlık vereceği merkeze İş işten geçti Sarp İlyon'un sonu gelmez Engin gözlü Zeus uzattı ona elini Güven geldi düşmanların yüreğine Şimdi akaların başlarına götürün şu haberi. Habercilerin en büyük görevi bu. Kurtarmak için gemilerini, aka ordusunu düşünüp bulsunlar bir başka yol. Boşa gitti, son çarede nasıl olsa. Ben burada onlardan uzak, öfkemleyin. Ponoix dilerse burada kalır, yanımda yatar. Yarın biner gemilere, benimle yurda döner. Ama zorda değil dilerse. Böyle dedi, ses çıkaramadı hiç kimse. Hepsine dokunmuştu onun böyle sert konuşması. At sürücüsü Ponyx, ...söz aldı ağlaya ...aka gemileri için bayağı ödü kopuyordu... ...ey Akileus dönmeyi gerçekten... ...komuşsan kafana... ...öfke böylesine kapladıysa yüreğini... ...gemileri ateşten korumak istemiyorsan... ...burada nasıl kalırım yavrucuğum... ...sensiz tek başıma... ...Pelaus gönderirken seni... ...Pitiyeden Agamemnon'a yanında gönderdiydi beni de... ...ufaktın bilmiyordun... ...insanlara kıyan savaşı... ...katılmamıştın zünveren toplantılara... ...onun için yolla dedi yanında beni... ...bütün bunları sana öğreteyim diye... Olasın diye iyi konuşan iyi işler başaran nasıl isterim yavrucuğum senden ayrılmayı tanrı bedenimden ihtiyarlığı çekip alsa güzel kadınla helastan çıkardığım günkü gibi dinç bir delikanlı yapacağına söz verse ayrılmam yine. O gün babamla kavga etmiş kaçıyordum. Güzel saçlı kapatması yüzünden kızmıştı bana onu seviyor insandan saymıyordu asıl karısını anamı. Anam da dizlerime kapanıp bir biteriye. Ne olursun derdi. Yat o ile yaşlı babandan iğrensin soğusun. Öyle yaptım ama anladı babam işi. Lanetledi beni yalvardı uğursuz Erinistlere. Ne olur dedi vermeyin kucağıma torunumu. Tanrılar getirdiler adamı yerine. Bir yandan yeraltı tanrısı Zeus bir yandan yırtıcı Persiform. Sivri uş, tunçla babamı öldüreyim dedim. Ama bir tanrı yatıştırdı öfkeni. Bir bir saydıydı insanların başına gelenleri. Doğru yol gösterdi bana. Yoksa adım çıkacaktı olacaktım baba katili. Ama öfkeli bir babanın yanında yaşamak çok sıkıyordu göğsünde yüreğini. kısım akrabam amca kardeşlerim yalvardılar dediler ne olur kal. Kocaman koyunlar kurban ettiler. Paytak paytak yürüyen boynuzlu öküzler. Yağları fışkıran bir sürü domuz. Tebaistos'un ateşinde şişlerde kızartıldı. İhtiyarın tüplerinden bol bol şarap içildi. Benim de geçirdiler dokuz geceyi. Biri bekledi kapalı avlunun kemeri altında biri oda kapıları önünde. İç avluda bekledi ateş boyuna yandı hiç sönmedi ama karanlık gecenin onuncu gelişinde odanın sağlam menteşeli kapısını kırdım çıktım. Avlu duvarının üstünden atladım gittim Ne nöbetçiler farkına vardı ne hizmetçiler Engin Hellas boyunca kaçtım uzaklara Kuzuların anası Pitya'ya vardım Vardım kral Peleus'un yanına Çok iyi karşıladı beni o Oğlunu seven bir baba gibi sevdi Oğluk içinde büyüttü oğlunu göz bebeğini Bir hayli er verdi buyruğuma Benim mal mülk sahibi etti Dolapların kralıydım Pitia'nın ucunda Tanrıya benzer Akileus. Seni ben getirdim bu hale, canım gibi sevdim, yetiştirdim seni. Ben siz ne şölene gitmek isterdi canım, ne de evde yemek yemek isterdi. Oturturdum seni bizlerimin üstüne. Etini keser aldına verir dudaklarına uzatırdım şarabı göğsümde gömleğimi ıslatırdın boynuna arsızlık eder şarabı püskürtürdün ağzından senin yüzünden neler çektim ben neler dedim tanrılar çocuğum olsun istemezler aldım oğul edindim seni kendime dedim bir gün gelir belalardan korur beni haydi Akileus yen ulu yüreğini taş yürekli olmak yakışmaz sana tanrıların bile yumuşadığı saat var oysa güçte erdemde ünde senden üstündür der gün olur yenilir suç işler insanlar Güzel adaklar sunularla yalvarırlar. Kurban yağlarıyla yumuşatırlar tanrıları. Ulu Zeus'un kızlarıdır yalvarı, yalvarılar. Topal yüzleri buruşup gözleri şaşı, koşarlar. Suçun arkasından dertli dertli. Ama güçlüdür, çelik ayaklıdır suç. Yalvarırlardan çok önce koşar. İnsanlara kötülük ede ede dolaşırlar yeryüzünü. Yalvarırlarsa yetişir, yetişir. Yalvarırlarsa yetişir, kötülüğü düzeltmeye kalkarlar. Dinlerler kendilerine saygı gösterenleri, onlara yardım ederler canla başla. Kulak asmayan olursa yalvarırlar diye olsa, suç takılsın ona, ettiğini bulsun derler. Haydaki Zeus, Zeus'un kızlarına saygı göster. O saygı baş eğdirir soylu kişilere. Armanlar vermeseydi Atreus vereceklerini bir bir sayıp dörtmeseydi. Sana kılgın kalsaydı eskisi gibi, bilmezdim öfkeni at bir yana, ocağına düşen Argosluları koru. Bir sürü şeyler veriyor bak işte, verecek ileride daha bir sürü şeyler. Soylu adamlar gönderdi yalvarsınlar diye sana... Geçti, seçti Aka ordusunda en sevdiği kişileri. Onların yolculuğunu, dilediğin boş, dileğini boşa çıkarma. Bugün de öfkeli durmanı kınamadı hiç kimse. Yiğit'in üstüne nice masallar dinledikti. Taşkın, öfkeye kapılan yiğitler varmış eskiden. Armanlarla, tatlı sözlerle yumuşarlarmış. Dinleyin dostlar, anlatayım size. Aklımda çok eski bir olay var. Kudrek, kuretlerle savaşa dayanıklı Aitorlar, Kalidon'dan, ...olaylarından savaşır boğuşurlar... ...Aitoller güzel Kalidon ilini savunur... ...canla başlar... ...Kuretler Kalidon'u almak için yanar tutuşurlar... ...altın tatlı temiz... ...iş açar başlarına... ...sunmadı diye bahçesindeki taze meyveleri... ...çok içerlemiştir o olsa. ...öbür tanrılar... ...yüzlük kurbanların tadını çıkarır. Bunu Zeus'un kızıysa alamaz kayını. O inevus ya unutmuş ya da akıl edememiştir. Büyük bir suç işlemiştir yüreğinde. Kızar okçu tanrıça, Zeus'un kızı bir yaban domuzu salar. Ak dişli bir canavar, hayvan girer alt üst eder bahçeyi. Koca ağaçları söker dibinden kökleriyle meyveler ile yere serer. Avcılar köpekler toplar, Melagros... O İneos'un oğlu gelir yaban domuzunu öldürür. Öyle kocamanmış ki bu domuz. Hakkından gelinemezmiş birkaç kişiyle. Almış çok insanın canını. Tanrıça hır çıkarır. Onun ölüsü yanında. Kendisini kıllı postunu bakalım kim alacak der. Kuretler mi? Ulu canlı. Ayı mı? Ares'in sevdiği Melagros savaşa gireli. Kalabalık kuretler gitgide kötüler. Sır dışında tutunamazlar bir türlü. Gün gelir bir öfke girer Melagros'un yüreğine. O öfke en akıllı insanın bile kabartı yüreğini. Melagros küser anası Aytaya'ya. Karısı güzel Kleopatra'nın yanında oturur aylak aylak. Kleopatra Önaskos Ö, Ö, Neos kızı Marpesa'yı da Hides'in çocuğuydu. Hides bir zamanlar en güçlüsüydü dünyadaki yiğitlerin. İnce bilekli gelin Marpesa'ya uğruna o Poibos Apollon'a bile kaldırmıştı yayını. Kleopatra benzermiş anası bahtı karayel kovan kuşuna. Ona evde Alchione derlermiş bu yüzden. Ağlar dururmuş Poybos onu kaçıralı beri. Melabros bu Klofatra'nın yanında işte. Anasının kargı, kargılam, kargımalarına içerler köpürür. Acıktı öfkesini sindirir içine. Kardeşlerinin ölümüne yanar anası. Hiç durmadan ona dua eder. Diz çöker gözünün yaşıyla ıslatır bağrını. Elleri bereketli toprağa vurur seslenir Hades'e korkunç Persephone'ye. Bağırır oğlumun canını alın der. Karanlıklarda dolaşan eriğiniz taş yürekli duyar sesini ee, Erogos'un ta dibinden. Başlar kapılar önünde bir patırtı bir gürültü duvarlar ok yağmuruna tutulur. Meneagros'a yalvarır Aitorların yaşlıları. En saygılı duacıyı gönderirler ona. Ne olur derler gelsin korusun ilimizi. Güzel Kaleodon ovasının en verimli yerinde elli dönümlük bir toprak ayırsın kendisine. Yarısını bağ yapsın yarısını tarla derler. At sürücüsü Oynios da çok yalvarır. Yüksek tavanlı odasının eşiğine çıkar, sağlam kapıları sarsar yakarır oğluna. Kız kardeşleri Ula Anası yalvarır biteriye. Oysa Melavros'un inadı inattı. Geldi arkadaşları en yakınları, can yoldaşları geldi bir bir yakardı. Hiçbiri yumuşatamadı göğsünde yüreğini. Ama oda kapısı gün gün vuruldu bir gün. Kuretler kulelere tırmanmıştı vereceklerdi koca ili ateşe. Güzel kemerli karısı yalvarmaya başladı. Düşman elinde insanların çektiği acıları dövüne dövüne saydı döktü. Bütün erkekler öldürülürdü. Yangın şehri kasıp vururdu. Çocukları alır götürürdü el oldu. Melagros oğul bunu duydu içi cız etti. Kalktı pırıl pırıl silahlarını kuşandı. Melagros dinledi yüreğinden gelen sesi. Saldı ayitorlardan kara günü. ''Sana değerli armağanlar veririz de demediler.'' O da hiçbir karışık karşılık istememişti. Gene de kovdu belayı başlarından. Sakın beklemesen bıçak dayanasın kemiğe. Bir tanrı yolunu saptırmasın gözümün bebeği. Acı olur gemiler yanarken yardıma koşmak. Armanlara boş vermedi ne beni. kadar seni bir tanrı gibi sayacak. armanları almaz da sonunda gidersen savaşa. Başımızdan belayı atsam bile göremezsin o büyük saygıyı. Ayeltez Akileos karşılık verdi dedi ki. Poinix... Zeus'un beslediği benim ihtiyar babam. Böyle saygı eksik olsun daha iyi. Gemilerimin yanında ben her gün saygı göreceğim. Zeus elbet kavuşturur beni o üne. Yeter ki göğsümde soluk olsun dizlerim tutsun. Sana şunu da diyeyim kafana koy iyicene. Girmek için Atreus oğlunun gözüne böyle inleyip durma alt üst etme yüreğimi. Doğru değil onu adam yerine koyma. İğrenirim bir daha da sevemem seni. Bana kafa tutana karşı kova, kovak yaraşır sana. Kendini benim yerime koy düşün kral gibi. O zaman al onur payımın yarısını. Gitsin bunlar iletsinler ne dediysem. Kal burada yumuşak bir döşekte yat. Sabah ola hayır ola. Ya burada kalır diye döneriz yurdumuza. Böyle dedi Patraklos'a kaşlarıyla işbar etti. Buyurdu kalın bir döşek sermelerini ötekilerde böylece çekip giderlerdi. Selamon oğlu ayet söz aldı dedi ki çok akıllı Odysseus tanrısal Leartes oğlu hadi kalk bu yolculuktan bize iş yok gidelim duyduğumuzu söyleyelim Danao'lara gözleri yolda hepsi bizi bekler Akileus'un göğsünde kudurmuş yüreği taş gibi kas kato. Ne saygıyı aldırdığı var ne dostluğa insan kardeşini öldürenden şöyle dursun oğlunun kanına girenden bile karşılık alır alır da yumuşatır kızın yüreğini karşılığı veren de yerinde yurdunda kalır. Tanrılar kötü bir yürek komuş senin göğsüne hem de bir tek kız için topu topu oysa en seçkin yedi kız veriyoruz sana. ...dediyoruz daha bir sürü şeyler... ...Danaoğlar adına işte çatına gelmişiz... ...evinde konukluğumuzu say yumuşa... ...en sevdiğin saydığın bizdik hani... ...Ayal tez Akileus karşılık verdi dedi ki... ...Telemon oğlu tanrısal Ayas... ...erlerin başbuğu... ...gömüyünce söyledim bütün bu sözleri... ...neyleyim ki öfkeden sığmıyor içim içime... ...senin de bildiğin şeyler geliyor aklıma... ...Argoslular içinde küçük düşürdü... ...Atreus oğlu beni... ...kodu her şeyden yoksun bir yabancı yerine... Haydi gidin götürün ona şu haberi tanrısal Hector akıllı Pramos'un oğlu. Mayrumi onların barakalarına gemilerine varmadıkça Argosluları öldürüp gemilerini ateşe vermedikçe kanlı savaşa girmek için yormam kafamı. Ama benim barakama gemime bir yaklaştı mı vazgeçecek savaştan taş çatlasa böyle dedi. Onlar da aldılar iki kuklu taslarını tanrılara sunup gittiler gemiler boyunca. En başta Odeusos Odeus, e, gidiyordu. Odeusos gidiyordu. Patraklos buyurdu yoldaşlarına, hizmetçilere Poinix'e kalın bir yatak serin dedi. Onlar da buyurduğu gibi yaptılar. Postlar örtüler serdiler incek eden çarşaflar. İhtiyar da uzandı yatağa bekledi tanrısal çafa. Akileus uyudu sağlam barakanın dibinde. Bir kadın uzanmıştı yanına güzel yanaklı Diomed'e Porbas'ın kızı. Akileus getirmişti onu Lesbos'tan. Patraklos yatıyordu öbür dipte. Güzel kemerli hipis vardı yanında. Akileus vermişti ona o kadını. Enlius, ili, sark, alındığında, Ateus oğlunun barakalarına vardı öbürleri. Kalktı Akaoğulları dört bir yandan. Altın taslarla karşı çıktılar. Geldi bir şey sordu her biri. Önce erlerin başbuğu Agamemnon sordu. Ünlü Oldisaus akaların övündü. Haydi söyle, yok eden ateşi savacak mı gemilerden? yoksa ulu yüreği gene öfkeli mi? çok çekmiş ol ise uz karşılık verdi dedi ki ünlü Agamemnon non olur erlerin baş bu öfkesini yenmek istemiyor o adam üstelik gitgide artıyor öfkesi ne sana kulak suyor ne armağanlarına argoslularla baş başa dersin bulsun diyor gemileri orduyu kurtarmanın yolunu ben diyor yarın gün doğar doğma denize çekeceğim sağlam döşemeli gemilerimi evlerine dönmeyiz halık vereceğim hareket ediyor. iş işten geçti Sarp İlyon'un sonu gelmez. Engin gözlü Zeus uzattı diyor ona elini. Güven geldi düşmanların yüreğine diyor. İşte olsun bize dedikleri. İşte bunlar sağ tanıdığım benim. Ayakla iki haberci aklı başında adamlar. İhtiyar Hoinix kaldı orada yatıya, gel dedi ona Akileus baba toprağına dön, canı isterse gidecek yarın o da. Ama Akileus gitmeye zorlamadı onu, öyle dedi şaşırdı oradakiler, öylece kala kaldılar dertli dertli. Gür sesli de söz aldı dedi ki, erlerin başbuğu Agamemnon, ünlü Atreus oğlu, sen böyle yalvarmayacaktın Peleus oğluna. Bunca armağanları sayıp dökmeyecektin aslında onun burnu çok büyük. Şimdi daha da arttırdın cakasını. Kendi bilir ister kalır ister gider. Ya göğsünde yüreği onu iter ya da bir tanrı haydi der yürü. Bakarsın kalkar bir gün savaşa döner. Haydi hepimiz yapalım şu dediğimi. Gidelim yataklarımıza bir uyku çekelim. Yedik içtik hepimiz doyasıya. Ekmekle şarap verir insana saldırma gücü. Yarın gül yapraklı parmaklı şapak görününce gemilerin önünde erleri atları topla güven getir onlara. En önde savaşa atıl. Böyle dedi o. Krallar beğendiler bu sözü. Övdüler atları, iyi süren Diomedes'i, önce şarap sunuldu tanrılara, sonra herkes kendi çadırına çekildi, serilip vardılar uykunun tadına. 10. Bölüm Ataların ordusunda tekmil yiğitler dalmışlardı yumuşak uykuya. Bir Atreus oğlu Agamemnon vardı uyumayan tatlı uyku bir türlü girmiyordu gözüne. Düşünüyordu yüreğinde bir sürü şeyler. Tarlalarda kralının düştüğü günler güzel saçlı herenin kocası şimşekler çakardı. Hani nasıl sağnak sağnak yağmur dolu kar yağdırırsa ya da savaşın kocaman ağzını açarsa nasıl... İşte öyle hıçbırıklarla doluyordu onun göğsüne. Yüreğinden kopup kopup sarsıyordu bağrını. Bakıyordu Troya ovasına, görüyordu İlyon önünde yanan ateşi. Kavam sesleri insan oltusu geliyordu kulağına. Ne yapacağını bilemiyor, daralıyordu yüreği. Dönüp bakıyordu akaların gemilerine, ordusuna. Taşlarını yoluyordu tutam tutam, sunuyordu yukarılardaki Zeus'a. Ulu yüreği inim inim inliyordu. Sonunda en iyi göründü ona şu düşünce. Gidip bulacaktı Nelausoğlu, Nekmestor'u. Gel diyecekti, dana olardan savalım şu belayı, onunla baş başa verip bir yolunu bulacaktı. Kalktı geçirdi üstüne gömleğini, bağladı parlak ayaklarına güzel sandallar, tanındı kan rengi bir aslan postuna, post sarktı ayaklarından aşağı kadar. Sonra aldı kargısını eline. Menela Osta titremişti onun gibi. Uyku konmamıştı göz kapaklarına. Ne olacaktı Argosluların hali? Koca engini kendisi için geçmişlerdi. Buraya erkekçe savaşmaya gelmişlerdi. Benekli bir pars postuyla öftü geniş sırtını. Tunç bir Tolga aldı geçirdi başına. Kocaman eliyle kargısını kavradı. Gitti kardeşini uyandırmaya. Tanrı gibi sayılan Argosluların kralını buldu onu gemisiyle, gemisinin arkasında güzel silahlarını kuşanıyordu. Agamemnon sevindi kardeşinin gelişine. İlkin gür aralı Menaleos söz aldı dedi ki ne diye silah kuşanıyorsun sevgili kardeşim bir yoldaşımızı gözcü mü göndereceksin ki korkarım kimse alamaz bu işi üzerine. Çok zorlu bir adam olmak gerek düşmanı gözlemek için tek başına kutsal gecede. Kral Ademem'in karşılık verdi dedi ki, ey Menelaos Zeus'un beslediği Argosluları gemileri kurtarmak için iyi bir öğüt gerek ikimize de. Baksana Zeus çevirdi gönlünü bizden. Besbelli Hector'un kurbanları daha değerli. Böylesini ne gördüm ne duydum bugüne dek. Hector'un akalara bir günde çektirdiklerini hiç kimseye çektirmemiştir hiç kimse. Oysa bu adam ne tanrıdan ne tanrıçadan doğma. Böyleyken ne işler açtı başımıza? Kolay kolay unutamaz Argos'lar bunu. Git şimdi çağır Ayas'la İdomenos'u. Haydi çabuk gemiler koyunca koş. Ben de gider bulurum tanrısal Nestor'u. Bulurum kendisinden şunu dilerim. Gitsin nöbetçilerin güçlü bölümüne öz versin iyi dinlemezler onu dinledikleri gibi. Başlarında Meryones var bir de kendi oğlu. Biz onlara güveniriz en çok. Tüm aralı Meneloz karşılık verdi dedi ki onu nasıl yerine getireyim? Sen gelinceye dek orada onlarla mı kalayım? Buyruğunu bildirip geri mi döneyim? Ellerin başbuğu karşılık verdi dedi ki orada kal. Aramayalım birbirimizi. Ordunun içinde bir sürü yol var. Her yerde bağır uyansın bütün erler. Çağır herkesi soyuyla sopuyla. Çok saygılı ol herkese. Sakın üstün tutma kendini. Zer doğuştan yükledi bugünlere bizi. Payımıza düşen sıkıntı neyse çekmeli. Öyle buyurdu gönderdi kardeşini. Kendi de ordular çobanı soru bulmaya gitti. Barakasıyla kara gemisinin orada bulduğunu. Uzanmış bir yumuşak bir döşekte silahları pırıl pırıl yanında duruyordu. Bir kalkan, iki kargı, bir parlak Tolga. Işıl ışıl yanan bir kemer. Acıklı ihtiyarlığa baş eğmemişti o. İnsan öldüren savaşa götürürken orduyu... Alır o kemeri kuşanırdı. ile doğruldu kaldırdı başını sordu Atreus dedi ki karanlık gecede ölümlülerin uyuduğu şu sıra kim bu gemiler boyunca tek başına yürüyüp gelen bir katır mı ararsın arkadaşını mı? Haydi ses ver bana öyle yürüme nedir istediğin zorun ne ki? Erlerin başbuğu karşılık verdi dedi ki ne Leus oğlu Nestor akaların şanlı şerefi Atreus oğlu Agamemnon'un verdi. Zeus'un insanlar arasından seçtiği, omuzlarına yüklerin en ağırını yüklediği, soluğumuz kaldıkça dizlerimiz tuttukça, bu yükleri taşımak düşer bize. İşte böyle dolaşıp durmadayım, derin uyku bir türlü girmez gözlerime, bir sürü dertle uğraş babam uğraş. Bir korku, korku sardı, beni dana olar ne olacak, aklım başımda değil deli gibiyim, müneyim neredeyse göğsümde fırlayacak, baksana kalmadı ila sutar yerim, bir şey yapmak istersen haydi gel. Madem uyku girmez senin de gözüne, haydi gel şu nöbetçilerin yanına gidelim. Uyku onları adam akıllı bastırmıştır belki. Belki de unutmuşlardır nöbeti, işte tam yanı başımızda düşman. Belki gece yarısında savaşmak ister canım. İhtiyar Nestor karşılık verdi dedi ki, ünlü Atreus oğlu Agamemnon, erlerin baş bu. Akıllı Zeus yapmaz, rektorun her dileğini. Bir sürü dert gelir onun da başına. Akileus hele bir aklın içinden öfkesini, kalkar seninle gelirim ama... Uyandırırsak derim daha bir iki kişi, ünlü kargıcı Tedeus olduğunu, Odiseus'u, Çevik Aya'sı, Pelaus'un Atılgan oğlunu. Bir giderse onları çağırmaya gider, Ayas'la Hidomeneus'u uyandırır belki. Yakın değil onların gemileri, çok uzak. Şu menelaos sayayım saymasına. Ama bir güzel çıkışmak isterim, tutamam kendimi. Boyuna uyur, zor işleri sana itler. Yiğitleri yalvarmak, yakarmak ona düşer de asıl. Bugünlere dayanmak kolay değil. Ellerin baş bu aganımdan karşılık verdi dedi ki hep derdim sanabilirsin ihtiyar kaldığı derdin menale olsun işinin başına getir. Yayılır o gevşer zordan kaçar ne yapacağını bilmez şaşkın bir adam değil o gene de hep bana bakar dürteyim ister ama demeyecek uyanmış geldi yanıma o dediklerini çağırmaya gönderdim onu. ''Hepsi nöbetçilerin orada toplanacaklar. Kapılar önünde buluruz onları. Haydi yürü.'' İhtiyar at sürücüsüne Nestor karşılık verdi dedi ki, ''O kimi çağırırsa uyanır kalkar, onun sözünden çıkamaz hiç kimse.'' Böyle dedi. Geçirdi göğsüne gömleğini, bağladı parlak ayaklarına güzel sandallar, attı omuzlarını harmaniyesini iğneledi. İki kat kalın yündendi. Bu harmani kırmızı ve genişti. Sivri temreni tunçtan sağlam kargısını aldı eline. Tüm zırhlı akaların gemilerine doğru gitti. Zeus kadar akıllı Odiseus'u uyandırdı uykudan. Nestor'un sesi çalındı Odiseus'un kulağına. Çıktı barakasından dışarı dedi ki... ...kutsal gecede gemiler boyunca ne dolaşırsınız böyle? Nedir istediğiniz sorunuz ne ki? İhtiyarat sürücüsü Nestor karşılık verdi dedi ki... ...kızma bana Odiseus. Tanrı soyundan Laertes oğlu akaların üstüne bir dert çöktü ki... ...sorma. Gidelim birini daha uyandıralım gel benimle konuşalım kaçmak mı iyi... ...dövüşmek mi iyi... Böyle dedi akıllı odise usta girdi barakasına Alacalı kalkanını aldığı onlarla yola çıktı Gittiler doğruca e, Taydeus oğlu Diomedes'e Barakanın dışında silahlarıyla buldular onu çevresinde yoldaşları serilmiş uyuyordu Dayamıştı hepsi bakışlarını kalkanlarına kargıları toprağa saplıydı dimdik Tunçlar baba Zeus'un şimşeği gibi parlıyordu Tedavus oğlu Yiğit Yomedes de uyuyordu Bir yaban öküzünün postu serinmişti altına Başının altına da güzel bir kilim serilmişti. İhtiyar at sürücüsü Nestor durdu yanında. Topuyla dürtüp uyandırdı çıkıştı. ''Haydi kalk Tedeus'un oğlu.'' ''Ne diye horlar bütün gece?'' ''Troyalılar ovada tepeye yerleşti. İşte şuraya burnumuzun dibine.'' ''Nestor böyle dedi.'' uyanı verdi, kanatlı sözlerle seslendi ona dedi ki ''İhtiyar sende de amma yürek var. Didin didin ne olacak böyle?'' ''Genç bir aka oğlu yok mu ki koşsun dursun dört bir yana uyanırsın bir bir kralları başa çıkamaz seninle hiç kimse.'' ...ilken sor karşılık verdik dedi ki... ...doğru dostum bunlar bütün doğru... ...kusursuz oğulların bir sürü adamın var... ...gider biri krallara çağırır çağırmazsa ama... ...akaların üstüne bir dert çöktü ki sorma... Geldik kemiğe dayandı bıçak... ...akalar için şimdi iki yol kaldı... ...ya yok olup gitmek ya yaşamak... ...sen daha gençsin üstelik bana acıyorsun da... ...gel uyandır Çelik Hayat'la... E, ...Paylavus'un oğlunu... ...Nestor böyle dedi... ...göbede sarındı kızıl bir aslan postuna... Poz sarktı ta ayaklarına kadar, kargısını aldı gitti uyandırdı arkadaşlarını. Taktı hepsini arkasına koyuldu yola, varınca nöbetçilerin toplandığı yere, nöbetçi komutanlarını uyur bulmadılar, silahlarıyla uyanıktılar hepsi. Hani ağılda köpekler vardır, koyunların çevresinde dört dönerler, bir yırtıcı aslan geçmiştir dağdan ormandan, ortalıkta bir patırtı, bir gürültü, insanlar bağrışır, köpekler avlar. Kaçar gider gözlerden uyku. İşte nöbet bekleyenlerin bu ağır gecede göz kapaklarından tatlı uyku böyle kaçtı. Bütün yüzler dönmüş ovaya bakar. Gözetirler Troyalılar saldıracak mı diye. İhtiyar böyle gördü sevindi. yüreklerde hepsine. Dedi ki işte böyle tetik zorun çocuklar. Uyku yakalamasın hiçbirinizi. Güldürmeyelim kendimizi düşmana. Böyle dedi atladı hendeyi. Kurultaya çağrılan öbür krallarda atladılar. Me Merino Meriones Ne Nestor'un alımlı oğlu da vardı. Kurultaya danışmak için çağrılmışlardı. Hendeyi geçip bir düzlüğe vardılar. Ne ölü vardı orada ne kar Güçlü Ektor'un karanlık basınca argosulları öldürmeyi bırakıp döndüğü yer de Oraya oturup görüşmeye başladılar. Önce ihtiyar Nestor söz aldı dedi ki, İyi yüreğine güvenen yok mu dostlar? Gitsin ulu canlı Turalılar arasına düşmanın bir artçısını yakalasın. Anlasın oralarda ne var ne yok, ne düşünürler, niyetleri ne? Bu üstünlükle yetinip şehre mi dönmek isterler yoksa niyetleri burada gerilerin yanında kalmak mı? Gitsin bütün bunları öğrensin, sonra sağ salim dönsün aramıza göklere çıkar böyle bir adamın önü. ''Seçkin de armağan alır o. Gemilerimizi yöneten her yiğit kara bir koyun sunar ona kuzusuyla. Bulunmaz böyle armağanın eşi. Payı alır olur o adamın her şölende.'' Böyle dedi oradakiler öylece kalakaldılar. Gür diyor, ne Diyomedes söz aldı dedi ki ''Yiğit yüreğim bak ne diyor Mesut şuradaki Troya ordusuna haydi dal diyor haydi karış diyor düşmanın içine.'' Ama bir adam daha gelmeli benimle. Daha rahat olur o zaman için. Kendime daha çok güvenirim biri görmezse biri görür en gerekli şeyi. İnsan tek başına da yapar bu işi ama görüşü daha kısa olur, sevgisi daha az. Diomedes işte böyle dedi. Onunla gitmek istedi bir sürü insan. Ares'in iki adamı Ayaslar gitmek istedi. Heliones'le gitmek istedi. Helenestor'un oğlu çok istedi. Ünlü kargıcı Menelaus'la gitmek istedi. Sabırlı Odysseus'la dalmak istedi Troyalılar arasına. Hiç tek durmazdı göğsünde yüreği. Erler'in başbuğu Agamemnon söz aldı dedi ki, Teydeus oğlu Diomedes gözümün bebeği, arkadaşını sen kendin beğen. Senle gitmek isteyen çok adam var, en iyisini kendin git seç. Hatır gönül dinleyeyim deme sakın, aldırma soyunu sopuna falan. Beğendiğini sen kendin seç al. Çok büyük bir kral olmasına bakma. Böyle dedi ödü kopuyordu sarışın Menelaos'u seçecek diye. Gür naral diyor medet söz aldı dedi ki madem buyurdun arkadaşımı ben seçeyim tanrısal Odiseus'un nasıl tutarım gözden urak? ...her zora dayanır onun atılgan yüreği... ...Pallas Atene'de onu sever sayar... ...ateş içinden onunla geçer gideriz... ...yol yordam bilen bir tek o var... ...çok çekmiş Odiseus karşılık verdik ...dedi ki ne öz beni tedavis oldu... ...ne değer... ...benim ne olduğumu bilir Argos'lular... ...haydi gidelim epey yol aldı gece... ...yıldızlar yürüdüler gittiler... ...gecenin çoğu gitti az kaldı... ...ha gündoğdu doğacak... ...tanrısal Odiseus böyle dedi... ...ikisi de korkunç silahlarını kuşandılar... ...savaşta dayanıklı... ...Trici Medes soluna iki ağızlı kılıcını, kalkanını verdi. Kendiminkini geminin yanında bırakmıştı. Doğa derisinden bir tolga geçirdi başına. Tepeliksiz, sorguçsuz bir başlıktı bu. Meriones yayını, okluğunu, kılıcını verdi Odysseus'a. Odysseus, öküz derisinden bir tolga geçirdi başına.